Servetin afet ve faydaları Dünyanın iptilaları muhtelif, geniş ve dal budakları pek çoktur. Fakat en büyük iptilası, en geniş fitnesi servettedir. Servetin fitnesinden kimse kurtulamaz, kimse ondan müstagni kalamaz. Servet bulununca da onun şerrinden kimse korunamaz. Zira servetsizlikten küfre yakın olan fakirlik doğar. Servet bulunduğu zaman sonu hüsran olan azgınlık meydana gelir. Hülasa servet fayda ve zararlardan hali değildir. Servetin hayrını şerrinden, İyiliğini kötülüğünden ayırmak zordur. Onu ancak ilimde rüsuh bulan, dinde kuvvetli basiret sahibi kimseler ayırabilir. Malın pek çok gâhile ve afetleri vardır. Servet olmadı mı yoksulluk, varlık olunca da zenginlik vasıfları doğar. Her ikisiyle de insanoğlu, tecrübeye tabi tutulur. Allahü Teala, Münafikun Suresi 9. ayetinde, Ey iman edenler! Sizi, mallarınız ve çocuklarınız, Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle olanlar hüsrana uğrayacaklardır, buyurdu. Hud Suresi 15. ayetinde, kim dünya hayatını ve onun zinetini arzu ederse, onların yaptıklarının karşılığını burada tamamen öderiz. Onlar bu hususta bir eksikliğe de uğratılmazlar buyurdu. Tegabün Suresi 15. ayetinde Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır, sınamadır. Büyük ecir ise Allah katındadır buyurdu. Mal ve evladını Allah katında olan üzerine tercih eden büyük zarardadır. Alak suresi 6. ve 7. ayetlerinde Ama insanoğlu kendini müstağni sayarak azgınlık eder buyurdu. Günahı terk ve ibadete koyulmak ancak Allah'ın kuvvet ve kudreti iledir. Tekâsür suresi birinci ayetindeyse çoğunluk olmak iddianız sizi meşgul etti buyuruldu. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde sulanan arazinin baklayı yetiştirmesi gibi mal ve şeref sevgisi de nifakı geliştirir buyurmuşlardır. Başka bir hadis-i şerifte ise Yırtıcı aç iki kurdun salı verildikleri bir koyun ağlına verdikleri zarar, şeref, mal ve mevki sevgisinin Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Buyuruldu. Diğer bir hadisi şerifte, serveti çoğaltanlar helak oldu. Ancak Allah'ın fakir kullarına verip bu servetle hayır ameli işleyenler müstesnadır. Ne yazık ki bu gibiler de azdır buyuruldu. Resul ü Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin en kötüleri kimdir diye sorduklarında, zenginlerdir buyurdu. Resûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, diğer bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu. Sizden sonra, Öyle insanlar gelecek ki, türlü ve zevkli yemekler yiyecek, renkli ve rahat binitlere binecek, rengarenk ve güzel kadınlarla evlenecek, kat kat ve nefis kumaşlar giyecektir. Onların bir mideleri var ki, az ile doymaz, onların bir istekleri var ki, çoğa da kanaat etmez. Dünyaya bağlanmışlar. Akşam sabah düşündükleri ve taptıkları dünyalıktır. Onu Allahü Teala'nın dışında ilah ve Rablerinden başka rap kabul ederler. Bütün çabaları dünya içindir. Yalnız heva ve heveslerinin peşinde koşarlar. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in kat'i sözü şudur ki sizin veya onların peşinden sizden sonra veya onlardan da sonra gelenlerden o güne yetişenler, bunlara selam vermesin, hastalarını ziyaret etmesin, cenazelerine gitmesin ve büyüklerine hürmet göstermesinler. Zira bunları yapanlar, İslamiyet'in yıkılmasına yardım etmiş olurlar. Bezzar'ın Enes'ten rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Dünyayı ehline bırakın. Zira ihtiyacından fazla dünyalı kalan bilmeyerek helakini satın almış olur. buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlu malım malım der durur. Halbuki malından senin ancak yediğin var ki yok olup gidiyor. Giydiğin var ki eskiyip mahvoluyor ancak sadaka olarak verdiğini ebedileştiriyorsun buyurdu Adamın biri Resul-i Ekrem'e Ya Resulallah acaba ben neden ölümü sevmiyorum diye sordu Resul-i Ekrem servetin var mı diye sordu Adam evet malım mülküm var dedi Resul-i Ekrem malını hayra ver ve kendinden önce gönder çünkü müminin kalbi malı ile beraberdir. Şayet kendinden önce servetini gönderirse, o da onun peşinden gitmek ister. Şayet geride bırakırsa, kendisi de geride kalmak ister. Buyurdu. Yine Rasulü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi şeriflerinde, insan oğlunun üç dostu vardır. Bunlardan biri ölünceye kadar kendisine arkadaş olur. İkincisi, mezara gidinceye kadar. Üçüncüsü de, mahşere kadar kendisinden ayrılmaz. Ölünceye kadar kendisine arkadaşlık eden servetidir. Mezara kadar gelen aile fertleri ve diğer ahbaplarıdır. Mahşere kadar kendisine arkadaşlık edecek olan amelidir, buyurdular. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, bu Derda'ya yazdığı bir mektupta Kardeşim, sakın şükrünü ödeyemeyeceğin dünyalık peşinde koşma. Zira ben Resul i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim dedi. Servetiyle Allah'a itaat eden ve malının hakkını ödeyen mal sahibi kıyamet günü servetiyle beraber gelir. Her ne zaman sırat önüne dikilirse, malı geç, geç. Zira sen, bende olan Allah'ın hakkını ödedin der. Sonra da malındaki Allah hakkını ödemeyen gelir. Mal yanında sırat köprüsü önüne çıkınca, mal yazık sana. Neden bende olan Allah hakkını ödemedin diye onunla alay eder diye onunla alay eder durur ta ki adam vay bana ben ne yaptım deyinceye kadar yine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insan öldüğü zaman melekler ne getirdi insanlar ise neyi bıraktı derler buyurdu diğer bir hadisi şerifte ise şöyle buyurulmuştur mal mülk Arazi ve servet edinmeyin. Dünyaya meyleder, onu seversiniz. Adamın biri, Ebu Derda'ya radıyallahu anh mal gönderir. Ebu Derda bunu kötülük kabul eder ve Bana bu kötülüğü kim yaptı? Allah'ım onu sıhhatli kıl, ömrünü uzun et ve servetini çoğalt der. Ebu Derda bu duasıyla bol servetle, uzun ömür ve sıhhatli bedenin insanı azdıracağını işaret eder ve bunu bir beddua sayar. Rivayete göre Hazreti Ömer radıyallahu anh Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem zevcelerinden Cahşın kızı Zeyneb'e radıyallahu anh'a bir hediye gönderir. Zeynep Anha, bunun Hz. Ömer'den geldiğini öğrenince, Hz. Ömer'e dua eder ve ''Buna benden daha fazla ihtiyaç sahipleri vardır. Koyun onu şuraya da üzerini örtün.'' buyurur. Sonra kendisinin bir peçesini parçalayarak onu kese yapar ve bu keselerle parayı akrabalarından muhtaç olanlara ve yetimlere dağıtır. Sonra da ellerini kaldırarak, Allah'ım, bundan sonra bana, Ömer'in atıyesini nasip etme der. Zeynep, radıyallahu anha, hakikaten o sene vefat eder. Resûl-i Ekrem'den sonra, onun zevcelerinden, ilk vefat eden budur. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh, vallahi, parayı üstün tutan kimseyi allah Teala Teâlâ eder, buyurdu. Denildi ki, altın ve gümüş, ilk defa para olarak kullanıldığı ve darphaneden basılıp çıkarıldığı zaman, şeytan bunları eline alarak öptü, yüzüne gözüne sürerek, sizi sevenler benim hakiki kullarımdır, dedi. Basralı, Sümeyt bin acılanda da altın ve gümüş münafıkların yularıdır. Onlarla çekilip cehenneme götürülürler dedi. Yahya bin Muaz para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür deyince kendisine paranın panzehiri nedir diye soranlara helalinden alıp Meşru olan yerine vermektir, dedi. Ala bin Ziyad da şöyle anlatıyor. Bütün zinet ve süsüyle dünya karşıma çıktı. Ben de, Senin şerrinden Allah'a sığınırım, dedim. Dünya, Benim şerrimden korunmak istersen, Altın ve gümüşe kıymet verme, dedi. Çünkü dünya demek, Altın ve gümüş demektir. Altın ve gümüşü olan, dünyalıktan her istediğine sahip olabilir. Bunlardan uzaklaşan, dünyadan korunmuş olur, diye de ilave etti. Bunun için şair, Ben bildim ki vera, bu dirhemden korunmaktır. Paraya gücün yettiği halde, ona kıymet vermezsen, işte senin takvan, Müslümanlık takvasıdır, demiştir. Diğer bir şair de, Kişinin yamalı gömlek, kısa entari giymesine, alnında secde eserinin bulunmasına aldanma, ona altın ve gümüş göster, sevip sevmediğini o zaman anlarsın, demiştir. Mesleme bin Abdülmelik, ölüm döşeğinde yatan, Halife Ömer bin Abdülaziz'in ziyaretine gittiğinde ona sen ne yaptın? Çocuklarını parasız bıraktın. Böyle olur mu? dedi. O zaman Ömer bin Abdülaziz'in 13 çocuğu vardı. Meslemenin bu sözü üzerine Ömer beni oturtun dedi. Oturttular. O da ben onların hakkından kimseyi mahrum etmedim. Kimsenin hakkını da onlara veremezdim. Çünkü benim çocuğum da diğerlerinin çocuğu gibi bir insandır. Şayet Allah'a kulluk ederse Allah onu korur. Allahü Teala salihlerin dostudur. Şayet asi olursa ne isterse yapsın dedi. Muhammed bin Kabül Kurāzi'nin eline bol miktarda servet geçti. Kendisine bunu oğlun için alı koyuyorsun diyenlere o hayır. Servetimi kendim için alıkoyacağım. Yani Allah rızası uğrunda sarf edeceğim. Oğlumu da Allah'a emanet edeceğim dedi. Adamın biri, sakın kendini kötülüğe sevk edip evladını refaha ulaştırma dedi. O da yüz bin dirhemi tasadduk etti. Yahya bin da mal sahibinin ölümü anında öyle büyük iki felaketi vardır ki, Bunlar gibi felaket kimse duymamıştır. Bu felaketlerin birincisi, ölür ölmez servetinin tamamının elinden alınması, ikincisi de teker teker hepsinden sorulmasıdır, dedi. Servetin dini afetleri. Birincisi, servetin insanı isyana sevk etmesidir. Şehvet taşkındır. Fakat acziyet, Şehvet ile kişinin arasına girer ve kendisini korur. Zira insan, ümitsiz olduğu bir günahın peşine koşmaz. Ümitlendiği zaman, içinden o tarafa bir temayül duyar. Servet ise, iktidar bahşeder. Kötülük erbabının kuvvetlerini harekete geçirir. Şayet, servet sayesinde, arzularının peşinde koşarsa, helak olur. Sabrederse, büyük zahmet çeker. Çünkü gücü yetenin sabrı daha zordur. Gizli fitne, aşikare fitneden daha büyüktür. İkincisi, fazla servet, insanı mübah olan şeylere sevk eder. Bu da derecelerin ilkidir. Servet sahibi Süleyman aleyhisselam gibi arpa ekmeği yemeye, kalın kumaş giymeye, ve zevklerini terk etmeye tahammül ederse de, onun en güzel tarafı, dünyadan zevklenmek, dünyalığa alışmaktır ki, servet ile ünsiyet eder. Servet, ayrılamadığı bir sevgilisi haline gelir. Onunla fazla ünsiyet edince de, bazen helal yoldan serveti elde edemeyince, şüpheli şeylere dalar, riyakarlığa ve yağcılığa başvurur. Yalan söyler, içi dışına uymaz ve diğer kötü huylara başvurmak zorunda kalır. Yani en azından bu derekeye düşer. Ancak bu sayede servet edinir. Çünkü serveti çoğalan kimsenin insanlara ihtiyacı çoğalır, insanlara muhtaç olan onlara riyakârlık etmek zorunda kalır. Onların gönüllerini almak için Allah'a isyan eder. İnsanoğlu birinci afetten kendini korursa da bu ikinci afetten kurtulamaz. Böyle insanlara muhtaç olmaktan dostluklar ve husumetler doğar. Haset, kin, riya, kibir, yalan, söz gezdirme, gıybet ve benzeri dil ve kalb ile alakalı hastalıklar meydana gelir. Bu hastalıklar diğer azalara da geçebilir. Bütün bunları mal doğurur. Üçüncüsü, hiçbir servet sahibinin kurtulamayacağı bir afettir ki, o da servetin ıslahı ile meşgul olmak sebebiyle, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın zikrinden mahrum kalmaktır. İnsanı Allah'tan alıkoyan her şey, hüsran ve zarardır. Bunun için, işte bu kötü bir hastalıktır. Zira ibadetlerin aslı, özü ve sırrı, Allah'ı zikir ve O'nun büyüklüğünü tefekkürdür. Bu ise boş bir kalp ister, huzur ister. Halbuki servet sahibi, tarlasında çiftçilerle meşgul, ortaklarının su ve hudut ile uğraşır. Ayrıca ücretle çalışanların paraları, hükümete vereceği vergiler, işçilerin hileleri, zarar etmesi, malının helak olması, hayvanların yiyeceği gibi hususlarıyla daima kafası meşguldür. Menkul, gayrimenkul, canlı ve cansız bütün mallarda bu düşünceler mevcuttur. En az düşündüğü, toprak altında gizli sakladığı altın ve gümüştür. Bununla beraber onun kaybolmasından, insanların gözünü ondan nasıl keseceğinden ve bunu daha iyi nasıl koruyabileceğinden, bir vakit hali kalmaz. Kafası daima o düşünceyle doludur. Dünyanın düşünce sahası çok geniştir. Sonu gelmez. Fakat yalnız günlük nafakası bulunan kimse bu düşüncelerden salimdir. İşte bu anlattıklarımız dünyalığın afetleridir. Bunların yanında daha pek çok afetler de vardır. Hesabı alacağı, verici, sıkıntısı, muhafaza vesaire gibi. Bütün bu zehirlerin panzehiri, servetten günlük nafakayı temin edecek miktarı alı koyup fazlasını hayır ve hasenata sarf etmektir. Günlük nafaka, hayır ve hasenata sarfedilen servet dışında kalan varlık zehir ve afettir. Lütuf ve keremiyle Cenab-ı Hak'tan selamete ulaşmak için. Güzel yardımlar dileriz. Zira onun buna gücü yeter. Yoksulluk daima makbuldur. Ancak yoksulluğun haline razı olmak, elde olana kanaat etmek ve kimsenin servetinde gözü olmamak lazımdır. Kimsenin malında gözü olmadığı gibi haris de olmayacaktır. Bu da ancak zaruretin en düşük derecesinde Yemek, giymek, meskene razı olmakla mümkündür. Yalnız bulunduğu günü ve azami bir ayı düşünmeli, başka günler için gâ ile çekmemelidir. Daha ileri giderse, kanaat şerefini kaybeder, tama ve hırs zilletine düşer. Bu iki hastalık, kendisini kötülüklere sürükler. Mürüvvete uymayan, kötü işler irtikab ettirir. Hırs ve tama, dem oğlu'nun fıtratında vardır O aza kanaat etmek istemez Nitekim Resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bu bapta şöyle buyurmuşlardır Adem oğlunun iki dere dolusu altını olaydı üçüncüsünü isterdi Adem oğlunun karnını ancak bir avuç toprak doldurur Tövbe edenin tövbesini Allahü Teala kabul eder. Ebu Vakit el-Leysi radıyallahu anh diyor, Resul i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem, vahiy nazil olduğu zaman hemen yanına koşardık. O da gelen vahiy bize öğretirdi. Yine bir gün huzuruna gittiğimizde bize şöyle buyurdular, Allahü Teala buyurur, biz serveti namaz kılmak ve zekat vermek için indirdik. Halbuki Adem oğlunun bir dere altını olsa bunun iki dere olmasını ister. İki dere dolu altını olsa üç olmasını ister. Adem oğlunun karnını ancak toprak doldurur. Tövbe edeni Allah bağışlar. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Bera'e suresi kadar bir sure nazil olmuş ve sonra ref olunmuştur. Allahü Teala, imandan nasibi olmayan kimselerle de bu dini kuvvetlendirir, mealindeki ayet ile, Ademoğlunun iki dere dolusu serveti olsa, bunun üçüncüsünü isterdi. Ademoğlu'nun karnını ancak toprak doldurur ve tövbe edenin tövbesini Allahü Teala kabul eder. Mealindeki ayetler hatırımda kalmıştır." dedi. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "İki haris doymaz. Biri ilmin harisi, diğeri de malın harisidir." buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur. Adem oğlu ihtiyarladıkça iki şey kendisiyle gençleşir. Bunlar uzun emel ve mal sevgisidir. Adem oğlunun ve tehlikeli tabiatı bu olduğu için Allah ve Resulü kanaati övmüşlerdir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Müjde ol kimseye ki İslam hidayetine ulaşmış, geçimi yetecek kadar verilmiş ve buna kanaat etmiştir. Diğer bir hadisi şerifte ise fakir olsun, zengin olsun. Kıyamet günü herkes keşke dünyada ölmeyecek kadar geçimim olsaydı da fazla olmasaydı diye temenni edecektir buyuruldu Yine Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zenginlik servet çokluğu değil gönül çokluğudur buyurmuştur Mala fazla haris olmak ve peşine düşmekten de nehyetmek üzere Rasul Ekrem ey insanlar istekte güzel davranın yani rızkınızı helalden arayın. Zira kişi için ancak yazılan vardır. Yani takdir edilen rızkı neyse odur. Kendisi için yazılan rızkı yemeden kimse ölmez. Hoşlanmasa da rızkı kendisine verilecektir. Buyurmuştur. Rivayete göre Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya hangi kulun daha zengindir? diye sordu. Allahü Teala verdiğime en çok kanaat edeni buyurdu. Musa Aleyhisselam hangi kulun daha adildir dedi. Allahü Teala nefsine insaf edeni buyurdu. İbn Mesud'un rivayetinde Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cebrail kalbime üfledi. Rızkını almadan kimse ölmeyecek. Öyleyse Allah'tan kork ve rızkını talepte güzel davran, buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resûl-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine şöyle söylediğini anlatır. Ya Ebu Hureyre, fazla acıktığın zaman bir bardak su ile bir çörek ye de dünya batsın. Yine Ebu Hüreyre'nin radıyallahu an rivayetinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Şüpheli şeylerden sakın, insanların en âbidi olursun, kanaatkâr ol, insanların en çok şükredeni sayılırsın, kendin için sevdiğini başkaları için de sev ki mümin olursun buyurmuştur. Ebu Eyyub el Ensarî'nin radıyallahu an rivayetinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden veciz bir mevize isteyen bir bedeviyi tama'dan men etmek için namaz kıldığın vakit ehline veda edenin namazı gibi kıl. Yarın özür dileyeceğin sözü konuşma. İnsanların elinde bulunandan tamağını kes buyurmuştur. Avf bin Malik el-Eşşâi radıyallahu anh diyor ki, yedi, sekiz veya dokuz kişi vardık. Resul i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Resul i Ekrem bize siz Allah'ın Resûlüne biat etmez misiniz? diye sorunca biz Meğer sizinle biatımız yok mu? dedik. Resul i Ekrem, Bana biat etmez misiniz? buyurdu. Bunun üzerine hemen elimizi uzatarak biat ettik ve bizden biri, İşte yine biat ettik. Ne buyuracaksın ya Resulallah? Allah? dedi. Resul i Ekrem, Hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla Allah'a ibadet edin. Beş vakit namazı kılın ulül emri dinleyin ve itaat edin. Bu arada yavaşça bir şey söyledi ve insanlardan bir şey istemeyin buyurdu. Ravi diyor ki, burada bulunanlardan bazıları bu hususa o kadar ehemmiyet verdi ki, düşen kamçısını dahi kimseye aldırmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, tamağa, Fakirlik, kimsenin servetine göz dikmemek ise zenginliktir. İnsanların servetine göz dikmeyen, onlardan zengin olur buyurdu. Hakimin birisine, zenginlik nedir diye sorduklarında, ümit azlığı ve kifayet miktarına rıza göstermektir dedi. Nitekim şairin biri mealen, geçim dediğin, geçmekte olan birkaç saatten ibarettir. Günün hadiseleri bunu çeker götürür, geçimine razı ol, elindekine kanaat et, arzularını terk et, hür yaşa. Nice ölüm çeşitleri vardır ki, onlara altın, gümüş ve elmaslar sebep olur, demiştir. Muhammed bin Vasi rahmetullahi aleyh, kuru ekmekleri ıslatarak yiyen ve buna kanaat eden kimseye muhtaç olmaz.'' derdi. süfyan Sevri, rahmetullahi aleyh, ''Dünya mallarının en iyisi, elinize geçmeyeni, elinize geçenin en hayırlısı da elinizden çıkardığınızdır.'' derdi. İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle diyor. ''Her gün bir melek, Ey Adem oğlu sana yetecek kadar az varlık seni azdıracak çoktan hayırlıdır diye seslenir demiştir. Sümeyt bin Aclan da, ey Adem oğlu bir karış eninde ve boyunda olan miden neden seni cehenneme götürüyor demiştir. Hakimin birine servetten neyin var? Diye sorduklarında hakim temiz görünüşüm gizli iktisadım ve kimsenin servetinde gözümün bulunmaması vardır diye cevap vermiştir. Allahü Teala'nın şöyle buyurduğu rivayet olur: Ey Adem oğlu, dünyanın hepsi senin olsa bunlardan yalnız nafakan vardır. Ben hesabını başkasının sırtına yüklemek üzere nafakanı temin ettiğim zaman sana ikram etmiş olurum. İbni Mesud radıyallahu anh da şöyle diyor. Bir ihtiyaç için bir adama gittiğiniz takdirde aman sen bilirsin diye ısrar edip durmayın. Çünkü onun verebileceği Allahü Teala'nın kendisine takdir ettiği miktardır. Onu aşamaz, demiştir. Emevilerden biri, Ebu Hazim'e yazdığı mektupta, ihtiyacını bildir görelim, dedi. Ebu Hazim, Ben ihtiyacım Mevlam'a yazdım. Gönderdiğini kabul eder, göndermediğine kanaat ederim, diye cevap verdi. Hakimin birine, aklı başında olan adamı, en çok sevindiren ve hüznünü yok etmeye en çok yardımcı olan şey nedir diye sormuşlar. Hakim aklı başında olan adamı en çok sevindiren şey salih ameli, sıkıntısını en çok gideren şey de mukadderata rıza göstermesidir diye cevap vermiştir. Yine hakimin biri insanların en çok darda olanı haset edenleri, en rahat yaşayanları da kanaat edenleridir. Sıkıntılara maruz kalıp da, en ziyade bunlara katlanmak zorunda olanları, haris ve tamahkarları, en yumuşak ve huzur içinde geçim sağlayanları da, dünyayı terk edenleri, en çok pişman olanları da, ifrat eden yani, ilmiyle amel etmeyen alimleri buldum, demiştir. Bir şair de, Yaradana sığınarak kimseye yüz kızartmadan, akşama girenden daha huzur içinde kimse olamaz. Böyle yapmakla hem şerefini korumuş ve hem de alnı açık olur, dedi. Diğer bir şair de, Kanaat, sahayı temizlemek, ve helal ile iktifadır. Böyle davrananlar hiçbir zaman sıkıntıya girmezler. Ben geçim için sağa sola koştuğum ve evimden ayrı bulunduğum sıralarda. Uzakta kaldığım için, dost ve ahbabımın benden haberi olmadığı gibi. Geçim telaşesiyle ölüm bile aklıma gelmez. Halbuki ben kanaat sahibi olsam, Rahatlıklar rızkım ayağıma gelirdi. Kanaat mal çokluğunda değil, gönül tokluğundadır, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allahü Teala'nın malından helal tanıdığımı size bildireyim mi? Biri yazlık ve diğeri kışlık olmak üzere, iki elbise ile hac ve umre için bir binittir. Bunların dışında nafakam, Kureyş'ten herhangi bir adamın geçimi gibidir. Onlardan ne üstünüm ne de düşük. Buna rağmen bu sarfiyatımın helal veya haram olduğunu da bilemem, demiştir. Yine bu miktarın kanaat edilecek dereceden fazla olup olmadığında şüphe etmiştir. Bedevinin biri kardeşini haris olması bakımından azarlayarak, Kardeşim, sen hem arıyor hem de aranıyorsun. Kaybedemeyeceğin şey seni aramakta, sen ise muhtaç olmadığın şeyi aramaktasın. Aradığın şey ortada, sen ise olduğun şeyden uzaklaşmaktasın. Sen, Haris'in mahrum ve Zahid'in merzuk olduğunu bilemiyorsun, dedi. Nitekim şair, Görüyorum ki, Ölmeyecekmiş gibi dünyaya daldın. Gittikçe hırsın artmaktadır. Acaba artık bu kadarı yeter diyecek bir hedefin var mıdır? Şabi anlatıyor. Adamın biri küçük bir kuş avladı. Kuş, beni ne yapacaksın diye sordu. Adam, kesip yiyeceğim dedi. Kuş, vallahi ne et ihtiyacını gideririm ne de bir açın karnını doyururum. Beni kesip yemekten bir şey çıkmaz. Gel ben sana üç öğüt vereyim ki, Bunlar beni yemekten çok daha hayırlıdır. Ancak bunlardan birini, Senin elindeyken sana söylerim. Diğerini uçup dala konduktan sonra, Öbürünü de ovaya açıldıktan sonra söylerim dedi. Adam, söyle bakalım, deyince kuş, elde edemediğin şeyin hasretini çekme, dedi. Adam kuşu salıverdi. Ve, hadi ikinciyi söyle, dedi. Kuş daldan, olmayan bir şeyin olacağına inanma, dedi. Ve uçup, dağın eteğine kondu. Adam, üçüncüyü söyle, deyince kuş, ey ahmak, ''Beni kesseydin, benim karnımdan her biri yirmi miskal ağırlığında iki tane inci çıkaracaktın.'' dedi. Kuş bunu der demez hemen yere yıkıldı ve ''Eyvah!'' diyerek çırpınmaya başladı. Ve ''Hadi üçüncüyü de söyle.'' dedi. ''Kuş, sen daha şimdiden iki öydümü unuttun. Üçüncüyü söylersem ne kar? Sana demedim mi?'' elde edemediğin şeyin hasretini çekme, mümkün olmayan şeyi de tasdik etme. Ahmak adam, ben kanım, kanadım ve kemiklerimle 20 miskal gelmem, 20 miskal ağırlığında iki taş karnımda nasıl olabilir? dedi ve uçup gitti. İşte bu, Ademoğlunun aşırı derecedeki tamağının misalidir. Aşırı tamağı, Hakikati görmekten insanı kör eder de, olmayan şeyi olmuş gibi farz eder. i̇bn Semmak diyor ki, Ümit, insanın kalbinde ip, ayaklarında ise bağdır. Ümidi kalbinden çıkar ki, ayakların bağdan kurtulsun. Ebu Muhammed el-Yezid'i de şöyle anlatıyor. Bir gün Harun el Reşid'in huzuruna girdim. Elinde bulunan bir kağıda bakıyordu. Kağıt altın ile yazılmıştı. Harun beni gördüğü zaman gülümsedi. Ben de Müminlerin emirini Allahü Teala ıslah etsin. O baktığı nedir diye sordum. Halife Harun bu iki beyti Emevilerin hazinelerinde buldum. Hoşuma gittiler. Ben de üçüncü bir beyti ilave ettim dedi ve beytleri okudu. Sana bir ihtiyaç kapısı kapandığı zaman onu terk et. Zira sana başka kapı açılır. Zira bir mide doldurmak ve kötülüklerden kaçınmak da sana yeter. Şerefini ayaklar altına alma. Ukubeti boynuna olan günahları yüklenmekten de sakın. Abdullah bin Selam, Kâb'a sordu. Alimler ilmi anlayıp kafalarına yerleştirdikten sonra onu oradan söküp atan nedir? Kâb, tama, hırs ve ihtiyaç peşinde koşmaktır, dedi. Adamın biri de Fudayl'e, Kâb'ın bu sözünü bana açıklar mısın, deyince Fudayl, Tama, kişinin bir şeyi araması, ve mukaddesatını bu uğurda feda etmesi demektir. Hırs ise nefsinin her şeyi istemesi ve senin de onun istediklerini yerine getirmendir. Bunun için de şuna buna ihtiyacın olur. İhtiyacını yerine getirenler seni burnundan yakalamış olurlar. İstedikleri yere sürüklerler. Onlara boyun bükersin. Dünya sevgisinden dolayı hasta oldukları takdirde ziyaretlerine gider, tesadüf ettiğin zaman kendilerini selamlarsın. Verdiğin selam, yaptığın ziyaret Allah için değildir. Eğer bunlara ihtiyaç göstermesen, senin için çok daha hayırlı olurdu. Sonra Fudayil devamla, bu benim anlattığım falan ve falancadan yüz hadis rivayet etmekten, senin için daha hayırlıdır, dedi. Hakimin biri, insanoğlunun şaşılacak hallerinden biri de, şayet dünyada ebedi kalacaksın, diye kendisine söylense, bu muvakkat hayattaki dünyalık peşinde olmasından daha ileri gidemeyeceğidir, dedi. Abdülvahid bin Zeyt de şöyle anlatıyor. Bir defa bir kiliseye uğradım ve rahibe, neden yiyip içiyorsun diye sordum. Rahip, Rabbimin harman yerinden yiyip içiyorum. O Allah ki, değirmeni yarattı, onun öğüteceği onu gönderir, dedi. Bunu söylerken de dişlerini gösterdi. Hırs ve tamağın ilacı ve kanaat etmenin çaresi Bilmiş ol ki bu tedavi üç esastan meydana gelir. Bunlar sabır, ilim ve ameldir. Bunların hepsi de beş şeydir. Birincisi, ameldir. Bu da geçimde iktisat, infakta itidaldir. Kanaatin yüceliğine ulaşmak isteyen kimse, mümkün mertebe masrafları azaltmalı ve zaruri sarfiyatla iktifa etmelidir. Masrafları çok olup eli açık olanlar kanaat edip az ile kifayet edemezler. Mesela yalnız ise kalın bir elbise ile iktifa etmeli, yemekten de Allah ne verdiyse ona razı olmalı, mümkün mertebe eti azaltmalı, bunu itiyat haline getirmelidir. Çoluk çocuk sahibi ise, onları da buna alıştırmalıdır. Artık bu sayede nafaka temini kolaylaşır da, geçim sıkıntısı azalır. İşte kanaatte asıl olan budur. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. allah Teala her işte yumuşaklığı ve kolaylığı sever. Yine Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, İktisad eden sıkıntı çekmez buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifte ise şöyle buyurulmuştur: Üç şey münciyattandır, insanı korur. Bunlar gizli ve aşikare olarak Allahü Teala'dan korkmak, yoksulluk ve varlıkta iktisade riayet, ve varlıkta iktisada riayet, hiddetli ve hiddetsiz zamanlarda da adalettir. Adamın biri, Ebu Derda'nın radıyallahu anh, yerden tane topladığını görünce ona, geçimdeki kolaylığın fakihliğindendir dedi. İbni Abbas'ın radıyallahu anh rivayetinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Geçimde, iktisatta güzel yol takip etmek, peygamberliğin 20 küsur cüzünden bir cüzdür, buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifte de, tedbirli olmak geçimin yarısıdır, buyurulmuştur. Yine Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İktisat edeni Allah zenginleştirir. İsraf edeni fakirleştirir. Aziz ve celil olan Allah'ı zikredeni de Allah sever. Başka bir hadisi şerifte, Bir şey yapmayı murad ettiğin zaman, Ahestelikle davran ki, Allahü Teala sana ferahlık ve çıkacak kolaylık göstersin buyurulmuştur. İnfakta iktisat çok mühimdir. İkincisi, bugünlük nafakası temin edilen kimsenin yarın için mukadder olan rızkın kendisini bulacağı inancı bu hususta en büyük yardımcısıdır. Fazla istek rızkın gelmesine bir sebep teşkil etmediğini bilmeli ve Allahü Teala'nın vadine güvenle bakmalıdır. Zira Allahü Teala Hud suresi 6. ayetinde Yeryüzünde bütün canlıların rızkını vermek Allahü Teala'ya mahsustur buyurdu. Çok dikkatli olmalı, asla şeytana aldanmamalıdır. Şeytan insanı çok zaman yoksullukla korkutur ve fuhşiyat ile emrederek der ki: Durma, şimdi topla. Ne olur ne olmaz. İleride hastalanırsın, kazanamaz hale gelirsin de Dilenmeye mecbur kalırsın. Böyle diyerek insanı ömrü boyunca meşgul eder. Sonra da adamın karşısına geçerek güler. Çok kere de aradığını bulamaz. Nitekim şair, yoksulluk korkusuyla ömrünü servet toplamak peşinde harcamak, fakirliğin ta kendisidir, demiştir. Halid'in oğulları, Resul Ekrem'in, sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girerler. Resul-i Ekrem onlara "Başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümit kesmeyin. Zira insan derisiz kızıl bir et parçası halinde doğar da Allahu Teala onun rızkını verir." buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Dikkat edin, rızkınızı güzel yollardan arayın. Kul için takdir edilenden fazlası yoktur. Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. Diğer bir hadisi i şerifte ise, Nafakan için fazla üzülme, mukadder olarak tayin olunan rızkın seni bulacaktır buyuruldu. Hırsdan kurtuluş ancak Allahü Teala'nın kullarına takdir ettiği rızkı vereceğine kat'i olarak inanmaktır. Allahü Teala'nın kullarına takdir ettiği rızkı vereceğine kat'i olarak inanmaktır. Bu da rızkını meşru yoldan aramakla mümkündür. Hatta beklemediği ve ummadığı bir taraftan bile kulun rızkını Allahü Teala'nın vereceğine inanmaktır. Nitekim Allahü Teala Talak suresi 2. ve 3. ayetlerinde Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu sağlar. Ona beklemediği yerden rızık verir buyurmuştur. Umduğu rızık kapısının kendisine kapanmasından ümitsizliğe düşmemelidir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allahü Teala olgun mümin kulunun rızkını ummadığı taraftan verir buyurmuştur. Süfyan rahmetullahi aleyh diyor ki: "Sen Allah'a karşı saygılı müttekilerden ol. Ben takva sahibi olup da ihtiyaç içerisinde terk edilen bir kimseyi görmedim. Allahü Teala onun rızkının kendisine götürülmesini Müslümanların kalplerine ilham eder. Mufaddal diyor ki Bedevi'nin birine geçimini nasıl sağlıyorsun diye sordum. Bedevi hacıların kurban ve sadakalarından dedi. Ben hacılar gidince ne yaparsın diye sordum. Bedevi, eğer ancak bildiğimiz yerden geçinseydik, yaşayamazdık, diyerek ağladı. Ebu Hazım da şöyle diyor. Dünyada iki şey buldum. Bunlardan biri benim içindir. Fakat ben bütün gücümle çalışsam, zamanından önce onu temin edemem. Biri de benim değildir. Bütün gücümle çalışsam, onu da elde edemem. Çünkü şimdiye kadar ne elde ettim ne de edebilirim. Benim için olan başkasına verilmediği gibi, başkası için olan da benden memnudur. Daha bunların peşinde ömrümü niye yıpratayım? İşte bu anlayış bu hastalıkların bir tedavisidir. Şeytanın yoksullukla insanı korkutması halinde bu silahı kullanmak lazımdır. Üçüncüsü, Kanaatta olan şerefi, hırs ve tamada olan zilleti bilmektir. Bunu anlayan kimse kanaate meyleder. Zira hırs, mihnet ve meşakkatten, tamada zilletten hali değildir. Kanaatta yalnız şehevi arzulardan ve fuzuli şeylerden sabretme acısı vardır. Bunu da Allah'tan başka kimse bilmez. Bu sabırda ahiret sevabı da vardır. Ama hırs ve tamada insanların gözünü çekmek vardır. Bu ise vebal ve günahtır. Hırs ve tamağ sebebiyle insanda izzet-i nefis kalmayacağı gibi hakka uymak kudretini de kaybeder. Çünkü tamağ ve hırsı çoğalan kimsenin insanlara olan ihtiyacı da çoğalır. Onları hakka davet edemez olur onlara yağcılık yapmak zorunda kalır. Bu ise dini için tehlikelidir. İzzeti i nefis ve midesinin arzuları üzerinde müessir olamayan kimse, akıl hastası ve imanı zayıf olan kimsedir. Nitekim, Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, müminin izzeti, insanlardan müstagnî kalmasıdır, buyurmuştur. Kanaatte, hürriyet ve izzet nefis vardır. Bunun için, kimden müstahni olursan, onun benzeri, kime muhtaç olursan, onun esiri, kime de iyilik edersen, onun mihri olursun denmiştir. Dördüncüsü, gayrimüslim ve ayak takımlarının, ahmak ve hatta bazı akılsız ve dinsizlerin, nasıl nimetlere gargolduklarını görmeli, sonra da peygamberlerin, velilerin, hulefâ-i raşidin, sahâbe ve tabiinin hallerini düşünmeli ve söylediklerini dinlemeli, tavır ve hareketlerini gözden geçirmeli ve daha sonra da kimlere benzemek istediğini tespit etmelidir. O gibilere mi, yoksa peygamber ve taraftarlarına mı? Bu sayede, aza kanaat ve darlığa tahammül eder. Bunu düşünmez de hemen midesini doldurmayı düşünürse, merkebin ondan fazla yediğini, münasebette bulunmak isterse domuzun ondan fazla bulunduğunu, eğer giyim ve binitinde süslenmek isterse, Yahudileri geçemeyeceğini düşünsün. Şayet her şeyin azıyla kifayet eder ve aza razı olursa, peygamberler ve velilere yaklaşacağını düşünsün. Beşincisi, servet edinmenin tehlikelerini düşünmektir. Bunlar kaybolma, çalınma ve yağma edilme gibi tehlikelerdir. Halbuki servet olmayınca bu gibi tehlike ve sıkıntılar da ortadan kalkar. Daha 500 yıllık mesafede cennete girmesine mani olmak üzere servetinin karşısına çıkacağını düşünmeli. Zira o, kifayet miktarıyla kifayet etmez. Fazlasını ararsa, zenginlerden olur. Fakirler defterinden çıkarılır. Fakirler defterinde kalabilmek için, dünyalıkta kendisinden üstün olana değil, daima kendisinden düşük olana bakmalıdır. Fakat şeytan daima insanın gözünü dünyalıkta kendisinden ileri olana baktırır. Ve niçin tembellik ediyorsun? Şunların nasıl bolluk ve refah içinde yaşadıklarını görmüyor musun? Sen neden onlardan geri kalıyorsun? Durma, çalış, der. Ebu Zer radıyallahu anh diyor. Sevgili Peygamberimiz bana tavsiyesinde, dünyalık hususunda daima senden düşük olana bak, senden ileride olana bakma buyururlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an rivayetinde Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz kendisinden daha üstün servete malik olan kimseyi gördüğü zaman hemen kendisinden düşük olanı düşünsün buyurmuştur. İşte bunları anlayan kimse kanaat ahlakını elde edebilir. İşin başı sabır ve kuruntu azlığıdır. Şayet dünyadaki sabrının sayılı günler olduğunu ve bu sabır sayesinde ebediyen istirahate ulaşacağını bilirse, bu ilaçların acılığına tahammül eden bir hasta gibi olur. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi ve Müslümanların baş tacı, İmam-ı Rabbani'nin Rahmetullahi aleyh, mektubatının birinci cilt 197. mektubu. Bu mektup Pehlivan Mahmud'a yazılmıştır. Talihli kimse dünyaya düşkün olmayan ve kalbi Allah sevgisiyle çarpan kimse olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala sizi İslamiyetin doğru yolunda bulundursun. Ey iyi kimse! Kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpandır. En iyi kimse kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpandır. Dünya muhabbeti günahların başıdır. Çünkü Allahü Teala dünyaya düşkün olmayı sevmez, onu yarattığı zamandan beri hiç sevmemiştir. Dünya ve dünyaya düşkün olanlar melundur ve Allahü Teala'nın merhametinden uzaktırlar. Hadisi şerifte buyuruldu ki dünya melundur ve dünyada Allah için yapılmayan her şey de melundur. Çünkü Allahü Teala'yı hatırlayanlar hatta onların her zerresi. Allahü Teala'yı zikretmektedir. Bunun için Allahü Teala'yı zikredenler melun değildir. Bunlara dünya adamı denilmez. Çünkü dünya demek kalbi Allahü Teala'dan gafil eden, onu unutturan, kalbe Allah'tan başkalarını getiren şeyler demektir. Allahü Teala'yı unutturan mallar, sebepler, mevkiler, şerefler dünya olur. Allahü Teala Vennecim suresi 29. ayetinde mealen bizi düşünmeyenlerden bizden yüz çevirenlerden sen de yüzünü çevir. Onları sevme buyurdu. Bu ayet böyle olduğunu açıkça göstermektedir. İşte bu dünya insanın can düşmanıdır. Bu dünyanın düşkünleri hiç toparlanamaz, kendilerine gelemezler. Ahirette de pişman olacaklar, çok acılarla karşılaşacaklar. Dünyayı terk etmek demek, kalbin onu sevmemesi, ona düşkün olmaması, kıymet vermemesi demektir. Ona düşkün olmamak da, varlığı ile yokluğu müsavi olmaktır. İnsanın böyle olabilmesi için, Allah adamlarının yanında yetişmesi lazımdır. Bu büyüklerden biri ele geçerse kıymetini bilmeli, onların emirlerini yapmaya canla başla sarılmalıdır. Şeyh Müzzemmil Hazretlerinin sizin aranızda bulunması çok büyük bir nimettir. Çok az kimselerin eline geçen bulunmaz bir nimettir. Kıymeti hiç ölçülemeyecek kadar büyüktür. Fakat kerem ve ihsan sahiplerinin adeti ihsar etmektir. Yani başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önce düşünürler. Şeyh hazretlerine birkaç gün izin verirseniz yerinde olur. İş bitince inşallah yine geriye döner. Uzaktan olan ihlas ve sevginiz de hizmetindeyimmiş gibi size fayda verir. Daha çok rahatsız etmeyeyim. Allahü Teala bizi ve sizleri insanların en iyisinin aleyhi ve ala alihi mines salavat etemmuha ve minet tahiyyat ekmeluha yolunda bulundursun. Allahü Teala'nın selamı ve ihsanları size olsun. Amin. Bu bahçede benim için ne gül ne lale var. Bu pazarda ne alışveriş ne de para var. Ne kudret ve tasarruf ve ne mal ne de mülk var. Ne dert ne zevk ve ne de merhem ve ne yare var. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Vücut lütf-ü ilahi, hayat rahmeti kerim, ağız atiyye-i rahman, kelam fadlı kadim, beden binayı hüda, ruh nefhayı tekrim, kuvvet ihsan kudret,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 Dünyada ve uykuda her görünen hakkındır. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var? Yemek, içmek, lezzetler Razzak sıfatındandır. Rahat bir nefes almak rahmeti Hüda'dandır. Gelen her iyilikte onun ikramındandır. En büyük nimet olan iman da hep ondandır. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Nasip yok ise gelmez rızkım gökten ve yerden. Ne ottan ne etten hasılı hiçbir elden. Gelir takdir edilen hatırım da yok iken. Fazla ve noksan gelmez, rızıklar mukadderden. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var. Kara geceyi gündüz, günü akşam edemem. Kar ile suyu ateş, gümüşü wolfram edemem. Yer küreyi durdurup ve perişan edemem. Kışın kar bulutunu. Evreni Nisan edemem. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var? Ademdeyken beni seçti Rabbim bir demde. Gıdamı etti hazır, hemen rahmi maderde. Meleklere emredip hizmete kıldı bende. Dünyaya çıkararak Kendine etti perde. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var.